Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah, zulme maruz kalınmadıkça, çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Bir iyiliği ister açıklayın, ister gizleyin ya da bir kötülüğü bağışlayın, bilin ki Allah çok affeden, çok güçlü olandır. Allah'ı ve elçilerini inkar eden, Allah'la elçilerinin arasını ayırmak isteyen, elçilerden bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenlere gelince işte onlar gerçek inkarcılardır. Biz o inkar edenler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Bununla birlikte Allah'a Ve aralarında hiçbir ayrım yapmadan elçilerine inananlara gelince, işte Allah onlara ödüllerini verecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kitap ehlisenden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istemektedirler. Musa'dansa bundan daha büyüğünü istemiş, bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. O zaman zulümlerinden ötürü derhal onları yıldırım vermişti Yine onlar kendilerine açık deliller geldikten sonra da buzağı tanrı edinmişlerdi. Ama biz bunu da affetmiş ve Musa'ya apaçık bir güç vermiştik. Söz vermeleri için Tuğru üzerlerine kaldırmış ve onlara kapıdan secde ederek girin demiştik. Yine biz onlara, Cumartesi günü yasağını çiğnemeyin demiş ve kendilerinden çok sağlam bir söz almıştık. Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri yüzünden başlarına belalar getirdik. Doğrusu Allah, inkarları yüzünden onların kalplerini mühürlemiştir. Bu yüzden onların, pek azı dışında inanmazlar. Yine gerçeği inkar etmeleri, Meryem'e çok çirkin bir iftirada bulunmaları, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük demeleri yüzünden başlarına belalar geldi. Oysa onlar İsa'yı ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Ama öldürülen kişi onlara öyle gösterildi. Onun hakkında görüş ayrılığına düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Onların bu konuda zanna uyma dışında bir bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Çünkü Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya inanmış olmasın. O, kıyamet gününde onlar aleyhine tanıklık edecektir. Yine bir kısım Yahudilerin zulmetmeleri, birçok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, Tevrat'ta yasaklanmalarına rağmen faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri yüzünden, kendilerine helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri, onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere, can yakıcı bir azap hazırladık. Bununla birlikte, içlerinden ilimde derinleşmiş olanlara, sana ve senden önce indirilmiş olana inanan müminlere, namazı kılana, zekatı verene, Allah'a ve ahiret gününe inananlara gelince, işte biz onlara çok büyük bir ödül vereceğiz. Kuşkusuz biz Nuh'a ve ondan sonra gelen elçilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik. Daha önce sana kıssalarını anlattığımız elçilere de, anlatmadığımız elçilere de vahyetmiştik. Allah Musa ile de konuşmuştu. Biz bu elçileri, insanların, onların gelmesinden sonra Allah'a karşı ileri sürebilecekleri hiçbir delili olmaması için müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik. Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Allah sana indirmiş olduğuna tanıklık etmektedir. Çünkü onu Allah bizzat kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık etmektedir. Aslında tanık olarak Allah yeter. İnkar edenlere ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanlara gelince, onlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Bu yüzden Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru yola ulaştırır. Onları ancak içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem yoluna ulaştıracaktır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Elçi size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse kendi iyiliğiniz için inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Ey kitap ehli, Dininiz konusunda aşırı gitmeyin ve Allah hakkında da gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, onun Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. O halde Allah'a ve elçilerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih ne de gözde melekler Allah'a ibadet etmekten geri durmazlar kim büyüklük taslayarak ona ibadet etmekten geri duracak olursa, bilsin ki o, onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, o, onların ödüllerini tam olarak verecek ve onlara olan lütfunu daha da artıracaktır. Ancak büyüklük taslayarak ona ibadet etmekten geri duranlara gelince, Allah onlara can yakıcı bir şekilde azap edecektir. Bunlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Biz size gerçekleri açığa çıkaracak olan bir nur indirmişizdir. Allah'a inanan ve O'na sımsıkı sarılarak, kendilerini koruma altına alanlara gelince, Allah onları sevgisi ve lütfu içine koyacak ve onları kendine ulaştıracak olan bir yola iletecektir. Onlar senden açıklama istemektedirler. De ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirasını şöyle açıklamaktadır. Eğer çocuğu ve babası olmayan, ve bir tane ana-baba bir veya yalnız baba bir kız kardeşi bulunan biri ölürse, bıraktığı mirasın yarısı onundur. Eğer bu kız kardeş de çocuksuz ve babasız olarak ölürse, erkek kardeşi ona mirasçı olur. Eğer ölen kişinin iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek ve kız karışık iseler, bir erkeğin payı, İki kadının payı kadardır. İşte Allah, sapıklığa düşmemeniz için hükümlerini böylece açıklamaktadır. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Maide Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey inananlar. Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere size açıklanacak olanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Hiç kuşkusuz Allah dilediğine hükmeder. Ey inananlar. Allah'ın simgelerine, haram aya, kurbanlığa, gerdanlıklara Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluluğa olan kininiz saldırıya yol açmasın. O halde iyilik yapma, erdemli davranma ve takvalı olma konusunda birbirinizle yardımlaşın. Ama günah işleme ve düşmanlık etme konusunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah, azabı çok şiddetli olandır. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanmış, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşme sonucu ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş, ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış olan, ancak canları çıkmadan önce kestikleriniz hariç, hayvanlarla, putlar adına boğazlanmış olan kurbanların etlerinin yenmesi ve fal oklarıyla kısmet aramanız, size haram kılınmıştır. Çünkü bunlar yoldan çıkmaktır. İnkar edenler, bugün dininizden umutlarını kesmişlerdir. Artık onlardan değil, onlardan Benden korkun. Ben bugün dininizi olgunlaştırdım. Size olan nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Bununla birlikte kim zaruretten, açlıktan dolayı yasaklanmış olan bir şeyi işlemek zorunda kalırsa bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onlar sana, kendilerine neyin helal kılındığını sormaktadırlar. De ki, iyi ve güzel olan şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını da, üzerlerine Allah'ın ismini anarak yiyeyim. Allah'tan korkun. Çünkü Allah, hesabı çok çabuk görendir. Bugün size, iyi ve güzel olan şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilmiş olanların yiyecekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Aynı şekilde, inananlardan ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan hür kadınlarla, zina etmeksizin, gizli dostlar tutmaksızın onların mehirlerini verip nikah edince size helaldir. Kim imanı reddedecek olursa ameli boşa gider ve kendisi de ahirette kaybedenlerden olur. Ey inananlar Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanıp temizlenin. Hastaysanız veya yolculukta bulunuyorsanız yahut tuvaletten gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumda da su bulamamışsanız o zaman temiz toprakla yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez ama sizi temizlemek ve şükretmeniz için size olan nimetini tamamlamak ister. Allah'ın size olan nimetini ve işittik ve itaat ettik demeniz üzere O'nun sizden aldığı sözünü hatırlayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah, kalplerde olanı çok iyi bilendir. Ey inananlar! Allah için adaletle tanıklık ederek gerçeği ayakta tutanlar olun. Bir topluluğa olan kininiz, Sizi adaletsizliğe sevk etmesin. O halde adaletli olun, çünkü bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah, inananlara ve iyi işler yapanlara, kendileri için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül olacağını vaat etmiştir. İnkâr edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem halkından olacaklardır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah onların ellerini üzerinizden çekmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Ant olsun ki Allah, içlerinden 12 temsilciyi gönderdiği zamanda, İsrailoğullarından söz almış ve onlara, ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onlara yardım eder ve Allah için güzel bir ödünç verirseniz, ben de sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Şu halde, ''Bundan böyle içinizden kim inkar edecek olursa bilsin ki, o doğru yoldan sapmıştır.'' demişti. Ancak vermiş oldukları sözü tutmamalarından ötürü, biz onları lanetlemiş ve kalplerini de kas katı kılmıştık. Öyle ki onlar, edilen kelimelerin anlamlarını bozmaktadırlar. Gerçekten onlar, kendilerine bildirilenlerin, önemli bir bölümünü de unutmuşlardı. Bu yüzden işlerinden çok azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. Ama sen yine de onları affet ve üzerlerine de gitme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin söz almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerin önemli bir bölümünü unutmuşlardı. Bu yüzden biz de aralarına, kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah onlara yapmakta olduklarını haber verecektir. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklayan ve birçok şeyi de dile getirmeyen elçimiz size gelmiştir. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve gerçekleri açıklayan bir kitap gelmiştir. Allah hoşnutluğunu gözetenleri onunla kurtuluş yollarına götürür ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola ulaştırır. Andolsun ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüşlerdir. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu İsa'yı, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istemiş olsaydı, onu kim engelleyebilirdi? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Allah, her şeye gücü yetendir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de, O'nun yarattıklarından birer insansınız. Bu yüzden O, dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin, ve bu ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Son dönüş O'na olacaktır. Ey kitap ehli! Uzun bir süreden beri, elçilerin gönderilmemesinden dolayı, bize ne bir müjdeci ne de bir uyarıcı gelmedi dememeniz için, elçimiz size gerçekleri açıklamak üzere gelmiştir. Böylece artık size bir müjdeci, bir uyarıcı gelmiş bulunmaktadır. Allah her şeye gücü yetendir. Bir zaman Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. O içinizden elçiler çıkarmış, sizi hükümdarlar yapmış ve dünyalardan hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey kavmim! O halde Allah'ın size yazmış olduğu kutsal beldeye girin. Ama sakın geri dönmeyin. Aksi halde kaybedenlerden olursunuz. Onlar dediler ki, ey Musa, orada zorbalar topluluğu var. Bu yüzden onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Ama onlar oradan çıkacak olurlarsa o zaman oraya hemen gireriz. Bunun üzerine Allah'tan korkanlar arasında bulunan ve onun tarafından nimetlendirilen iki kişi onlara kapıdan girerek saldırın. Çünkü bir kere kapıdan içeri girdiniz mi onları kesinlikle yenersiniz. O halde inanan kimselerseniz yalnız Allah'a güvenip dayanın demişti. Onlar ise Ey Musa! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin ''Ve ikiniz birlikte savaşın. Biz burada oturup sizi bekleyeceğiz.'' diye karşılık vermişlerdi. O zaman Musa Rabbine, ''Ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Bu yüzden sen, yoldan çıkmış bu kavimle bizim aramızı ayır.'' demişti. Allah dedi ki, ''O halde, o belde onlara 40 yıl süreyle yasaklanmıştır.'' Bu süre içinde onlar yeryüzünde başıboş dolaşıp duracaklardır. Artık sen de yoldan çıkmış bu toplum için üzülme. Sen onlara, Adem'in iki oğlunun haberini doğru olarak anlat. Hani ikisi de yakınlaşmak için Allah'a birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kabul edilmeyen, Ant ki seni öldüreceğim demişti. O da şöyle karşılık vermişti. Allah ancak kendisinden korkanların sadakasını kabul eder. Sen beni öldürmek üzere bana elini kaldıracak olsan bile ben yine de sana elimi kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ama ben hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenmeni ve dolayısıyla cehennem halkından olmanı istiyorum. Çünkü zulmedenlerin cezası budur. Sonra Benlio onu, kardeşini öldürmeye sürükleyince onu öldürmüş ve böylece kaybedenlerden olmuştu. Bu esnada Allah, kardeşinin cesedini nasıl gizleyeceğini ona göstermek üzere toprağa eşeleyen bir karga göndermişti. Yazıklar olsun bana! Kardeşimin cesedini gizlemek konusunda şu karga kadar bile olamadım demiş ve böylece yaptığına pişman olmuştu. İşte bundan dolayıdır ki biz İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: Her kim bir kimseyi başka birine veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürecek olursa sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ama her kim de ona hayat verecek olursa o da sanki bütün insanlara hayat vermiş gibi olur. Andolsun ki elçilerimiz onlara apaçık deliller getirmişlerdir. Ama bütün bunlara rağmen onlardan çoğu bundan sonra yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah'a ve elçisine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya elleriyle ayaklarının çapraz olarak kesilmesi veya bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Bununla birlikte kendilerini ele geçirmenizden önce tevbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah, gerçekten çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmak için yol vesile arayın. Ve onun yolunda savaşın ki, kurtuluşa eresiniz. İnkar edenler, yeryüzünde olan her şey ve bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa, Kıyamet gününün azabından kurtulmak için bütün bunları fidye olarak verseler, asla kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isteyecekler ama oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık yapan erkekle kadının yaptıklarına karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Bununla birlikte kim yapmış olduğu haksızlıktan sonra tevbe ederek durumunu düzeltirse bilsin ki, Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap ettiğini ve dilediğinde bağışladığını bilmiyor musun? Allah her şeye gücü yetendir. Ey elçi! Kalpleri inanmadığı halde dilleriyle inandık diyenlerle, Yahudilerden yalana kulak verenlerin, sana gelmeyen başka bir toplum adına casusluk yapanların, edilen sözleri bağlamlarından kopararak anlamlarını değiştirenlerin ve eğer size bu verilirse kabul edin ama bu verilmezse uzak durun diyenlerin inkarda yarışmaları seni üzmesin. Çünkü Allah birinin sapmasını dilemiş olursa artık onun için Allah'a karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte Allah'ın kalplerini arındırmak istemediği kimseler bunlardır. Onlar için dünyada rezillik vardır ve yine onlar için ahirette de çok büyük bir azap olacaktır. Onlar yalana kulak verirler ve her türlü haramı yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan uzak dur. Eğer onlardan uzak duracak olursan, onlar sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Bununla birlikte hüküm verecek olursan aralarında adaletle hüküm ver. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Onlar içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde nasıl seni hakem kılıyorlar da sonra bunun arkasından yüz çevirip gidiyorlar. Onlar inanmış kimseler değillerdir. Kuşkusuz ki içinde yol gösterme ve nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere O'na dayanarak hüküm verirlerdi. Aynı şekilde Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için, Rablerine teslim olmuş bulunan zahitler ve bilginler de O'nunla hüküm verirlerdi. Hepsi O'nun gerçek olduğuna tanıktılar. Öyleyse insanlardan değil, benden korkun ve ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Çünkü kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar inkâr edenlerdir. Biz onlara Tevrat'ta şöyle yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas vardır. Bununla birlikte kim kısas hakkını bağışlayacak olursa, bilsin ki bu kendisi için bir keffaret olur. O halde kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zulmedenlerdir. Biz onların ardından, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak üzere, Meryem oğlu İsa'yı göndermiş ve ona da kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak, ve Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüt kaynağı olmak üzere, içinde hidayet ve nur bulunan İncil'i vermiştik. Şu halde İncil ehli, Allah'ın onda indirdikleriyle hüküm versinler. Çünkü kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır. Sana da daha önce gelmiş olan kitabı doğrulamak, ve onu korumak üzere gerçek olarak Kur'an'ı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların tutkularına uyma. Biz, sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah dileseydi sizleri tek bir ümmet yapardı. Verdikleriyle sizi sınamak için böyle yaptı. Öyleyse, Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Çünkü hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır. Allah size kıyamet gününde hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri bildirecektir. O halde onların arasında Allah'ın indirdiğine göre hükmet. Ama sakın onların tutkularına uyma. Ve onların Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir bölümünden seni saptırmalarından sakın. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa bil ki, Allah bazı günahları yüzünden onların başına bir bela getirmek istemektedir. Çünkü o insanların çoğu yoldan çıkmış olan kimselerdir. Yoksa onlar hala cahiliye döneminin hükmünü mü aramaktadırlar? Kesin inanan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Ey inananlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. O halde sizden kim onları dost edinecek olursa o da onlardandır. Kuşkusuz ki Allah zulmeden bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Bununla birlikte, kalplerinde hastalık olanların, başımıza bir felaket gelmesinden endişe ediyoruz diyerek, dostluk kurmak için onlara doğru koşuştuklarını görürsün. Ama Allah'ın inananlara zafer vermesi veya kendi katından onları üstün kılacak bir iş gerçekleştirmesi yakındır. İşte o zaman onlar, İçlerinde gizlediklerinden dolayı pişman olurlar. Bunun üzerine inananlar da, sizinle birlikte olduklarına dair bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mıydı diyeceklerdir. Böylece onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta kaybedenlerden olmuşlardır. Ey inananlar! Sizden kim dininden dönecek olursa bilsin ki Allah, onların yerine öyle bir toplum getirir ki, Allah onları, onlar da Allah'ı severler. Onlar, inananlara karşı alçak gönüllü, inkar edenlere karşı ise güçlü ve onurlu davranırlar. Allah yolunda cihad ederler ve bu uğurda, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah, lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Sizin dostunuz, ancak Allah, onun elçisi ve Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekatı veren inananlardır. O halde kim Allah'ı, elçisini ve inananları dost edinecek olursa bilsin ki, Allah'tan yana olanlar üstün gelecek olanlardır. Ey İnananlar! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve inkar edenleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten inananlardansanız Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınızda, onlar onu alay ve eğlence konusu yapmaktadırlar. Bu, onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli, Sizin bizden hoşlanmamanız için, Bizim, Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanmamızdan, Ve sizin çoğunuzun da yoldan çıkmış kimseler olmanızdan başka bir neden bulamazsınız. Yine de ki, size Allah katında yerleri bu kimselerden daha kötü olacak olanları haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği, gazap ettiği, içinden maymuna ve domuza dönüştürdüğü ve tağguta kulluk edenlerden kıldığı kimseler. İşte bunlar, varacakları yer en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Onlar size geldiklerinde inandık derler. Oysa onlar yanınıza inkârcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. Onlardan çoğunun günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede, birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları ne kötüdür. Din adamları ve bilginler, keşke onları yalan söylemekten ve haram yemekten alıkhoysalardı. Yapmakta oldukları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Ama bağlanan kendi elleri oldu ve bu söyledikleri söz yüzünden de lanetlendiler. Hayır. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi harcar. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Böylece biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek olan düşmanlık ve kin soktuk. Her ne zaman savaş için bir ateş tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli inanmış ve Allah'tan korkmuş olsalardı, biz onların kötülüklerini örter ve onları nimet cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilmiş olanı uygulamış olsalardı, kuşkusuz üstlerindeki, ve ayaklarının altındaki nimetlerden yerlerdi. Gerçi onların içinde orta yolu tutan bir topluluk vardır. Ama çoğunun yapmakta oldukları ne kötüdür. Ey elçi! Sana Rabbinden indirileni bildir. Eğer bunu yapmayacak olursan, bil ki sen o takdirde onun mesajını bildirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, inkarcı bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. De ki, Ey kitâb ehli! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça, inanç konusunda hiçbir temel üzre değilsinizdir. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen, Onlardan çoğunun azgınlık ve inkârını artıracaktır. Öyleyse inkarcı toplum için üzülme. Koşkusuz inananlardan, Yahudilerden, Sâbîlerden ve Hristiyanlardan her kim Allah'a, ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kuşkusuz biz, İsrailoğullarından söz almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ama ne zaman bir elçi, onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirmişse, kimilerini yalanlamışlar, kimilerini de öldürmüşlerdi. Onlar böyle davranmakla başlarına bir felaket gelmeyeceğini sanmışlardı. Oysa onlar bu yüzden manen körleşmiş ve, sağırlaşmışlardı. Sonra Allah onların tevbesini yine kabul etmişti. Bununla birlikte, daha sonra içlerinden bir kısmı yine körleşmiş ve sağırlaşmışlardı. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. andolsun ki, Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler, küfre düşmüş bulunmaktadırlar. Çünkü İsa, İsa, Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşacak olursa, kuşkusuz Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yer cehennem olur. Ve orada zulmedenlerin hiçbir yardımcısı da bulunmaz demişti. andolsun ki, tek Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı halde, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre düşmüş bulunmaktadırlar. Eğer onlar söylemekte olduklarından vazgeçmeyecek olurlarsa andolsun ki içlerinden inkar edenlere can yakıcı bir azap dokunacaktır. O halde onlar hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma istemeyecekler mi? Gerçekten Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih, ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmişti. Onun annesi, dost doğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Önce bizim onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza, sonra bir de onların gerçeği dinlemekten nasıl uzaklaştıklarına bak. De ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne yarara, ne de zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah gerçekten çok iyi işiten, çok iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininiz konusunda gerçek dışına çıkarak aşırı gitmeyin. Daha önceleri kendileri sapmış, birçoklarında saptırmış, ve doğru yoldan ayrılmış bir toplumun tutkularına uymayın. İsrailoğulları içinden inkar etmiş olanlar, söz dinlememeleri ve sınırı aşmaları yüzünden, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Onlar, işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür, Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Benliklerinin kendileri için hazırladığı şey ne kadar kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar sürekli olarak azap içinde kalacaklardır. Oysa ki onlar Allah'a, elçiye ve ona indirilmiş olana inanmış olsalardı o inkarcıları dost edinmezlerdi. Ama içlerinden çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Andolsun ki insanlar içinde inananların en amansız düşmanlarının Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar olduğunu ama onlara sevgice en yakın olanlarınsa biz Hristiyanlarız diyenlerin olduğunu görürsün. Çünkü bunların içinde keşişler ve rahipler vardır ki onlar asla büyüklük taslamazlar.